الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على علاج ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسالة أسعاد خالدية الحمد لله الذي جعل الأدب مفتاحا للقرب والولايات وسببه أنسألك اللهم العصمة بالحماية، بالفهم بالهداية، التوفيق إلى ما تحب من عمل بالبهاية، الصلاة والسلام على منبع الحكم، منبع الحكم بالدراية، وعليه الجاهدين بالنقل بالرواية، المتأدبين بأدب في غاية الغاية. أما بعد hafî olmaya, gizli olmaya ki ashabı batından batın ashabından kutlu cihanlardan belki ondan da büyük Enbiya ve Vesselam Hazretinden asıl feyiz iktisap iki nesneye mekuftur feyiz alamıyorum alıyorum iki şeye bağlıdır ve bazılar üç şeye menuttur. üç şey olursa feyiz alınır bazı kitaplar, bazı büyükler böyle dedi. Evvelkisi ihlas. Evvelkisi birincisi ihlas. Yani her işini Mevla rızası için yapar. Geldiğini, gittiğini, ibadetini, itaatini, verdiğini, aldığını, tuttuğunu, orucunu, namazını, bütün amelinde tek hedefi Allah'ın rızası. İkincisi edeptir. Edep. Edepsiz insan peyz alamaz, ihlâssız adam peyz alamaz. Edep İbrahim bin Etem, Kutses Sirahul Aziz Efendimiz efendisine demiş ki efendim bana himmet et. Bunun için üstadı kırılmışlar. Şöyle benzi bozulunca utandığından kalkmış. 18 senedir padişahlıktan sonra Odun çeker. Bana efendim Himmet ettiği edepsizlik olmuş. Efendisi demiş ki, ipi baltaya alın, defosun susun Ne diyor efendim? Edepsizlik etti. Ne dedi? Himmet et. Himmet ettiğince ne olur demiş. Bir bostancı, bostanın suyunu ve çapasını bilir. Sen bir şey bilmiyorsun, himmet etme zamanı geldi ama himmet etmiyorsun demek oluyor, bir. İkincisi, ben hizmetten usandım, bana himmet et de kurtulayım demek oluyor çeşitli demiş böyle edepsizlik var bunda. Defolsun gitsin kapımızdan. Gitti. Sonra yine geldi. O kapının da mürşidi kamili oldu. Allah şefaatle nailesin. Yani edep bu kadar ince himmet ettiği lüzumsuz yerde onu demek bile edebe muhalif. Evvelkisi ihlas. ikincisi edep. Tekkelerin kapsının üstünde aa edep diye yazdı. Zira aksi feyiz ancak kulübe ehlullah'tan olur. Kalp. Ehlullah'ın kalbinden olur, bir mürid ki anın kalbi, libası, ihlastan, hâri veyahut evliyaullah hakkında mugayir-i edeb hareketi ola bu makule müridi Allah'ın derun-i meyil ve rup ne Mürşin-i Kamil'in kalbinden geliyor feyiz. Onun gönlünü rencide ettikten sonra, ihlas da olmadıktan sonra imkanı yok ki feyiz alamaz. Ama üçüncü, Ehlullah'a muhabbet eylemektir ehlullahı gayet fazla sevmek. Zira muhabbet feyzin kesletine ve gayet de izdiyadına sebeptir. Muhabbet üçüncü ehlullahı muhabbet eylemektir. Zira muhabbet feyzin kestetine gayet de izdiyadına sebeptir. Yani muhabbet kanelini ne kadar çok açarsa feyiz o kadar çok gelir kalbine. Muhabbet kaneli kapandıktan sonra tamla feyiz gelmenin imkanı olmaz. Bunun için muhakkak edepli olmak lazım. Ve bir mürid madem ki ümmü selase-i ziyada ola ihlas, edep, mürşidine muhabbeti daimi rabitası ziyada ola, meahuz olan feyizdakı o kadar müjda dola. ama bakmıyorlar, benim dersimi sormuyorlar. Yok, kendinin ihlassızlığı, kendinin edepsizliği kendinin tasızlığından muhabbetsizliğinden oluyor. Anlaşıldı değil mi? Evet. Müjdat olacağı bilarayıp ve mübeyyen. Mahsum ve müte mütekayyindir. Ve dahi denildi ki aksi feyze sebep şeyi i vahittir ki mülşide muhabbetten ibarettir. Yani mütecik şehire feyiz ben, çok gelir. Üçe çıkma diyor. Lakin teklipsiz sılık ve yakin üzere olmak lazımdır ve labuttur. Zira muhabbeti derun-u müritten batı mürşide cari olur. Muhabbet çoğaldık, sıra, çoğaldık sıra, müridin kalbinden mürşidin kalbine gider. Mürşidin O yavruyu hatırlamaya başlar. Feiz gelmeye başlar. Bir nehri manevidir. Kitab-ı Zorofa'ya bazı keleme olur ya, dinlemede bir mani olmaz. Şimdi nehri manevi sebebiyle batını mürşitten alet devam, incizabı feyiz hasıl olur. müşidin kalbinden, onun muhabbetinin nisbetinde feyiz gelmeye başlar. Anlaşıldı efendim. Hasıl olur. bu bir nehri manevidir. Rüsatı müritte olan muhabbetin kıllet ve küsretine güredir. Yani feyzin kılleti kesreti. Müridin kalbinde olan muhabbeti, muhabbetsizliğine göredir. Muhabbetin ne kadar çok, teyizde o kadar çok gelir. Muhabbetin ne kadar az, teyizde o kadar az gelir. Yani dersi oturur, uyuklamaya başlar istemez. Çünkü rabıtası yok. müşid muhabbeti çok az, bizim gibi olmuş. Onun için teyiz kesilmiş. Zira bazen indel gayenil muhacca, nehr manevi bahri misal olup, müridin kalbi mürşidinin tarafına teveccüh eder. Belki gayet muhabbet sebebiyle mürid telafi şif olup mürşidinin cemi ehval defayı cemi ehvalı defayı vahid eder. Bir anda bu müride münakis olur. Yani nasıl aynayı güneşe tutan da insanın gözüne tutan da kamaştırın mürşidi kamilin kalbine aksiden Allah'tan feyiz ...senin kalbine durup kamaştıracak şekilde böyle yakmaya kavurmaya başlar. Efendimiz bir ulemaya haber veriyor ki ne rabıtayı? Çünkü biliyoruz ya bir perdevsiz var. Perdevsiz diyor şöyle güneşe tuttun mu... önündeki kağıtları cahil cahil yakar... ...onu unan e, yemeğini pişirmeye neye bazı lazım olan ateşi perdevsizle elde edebiliyorlar. Mürşidi Kamil'in kutlu canın kalbi perdevsiz oluyor. Allah'a çok yakın olduğundan, çok yakın olduğundan böyle kim kalbine Mürşid-i Kamil'in çok yakın tutarsa içerisini cair cair yakmaya başlıyor, başlıyor Lataif. Yani çalışmaya. Eskiden kardeşlerimizden vardı, şimdiki kardeşlerimiz, direkt öyle kardeşlerimizde yok. Rabıtaları az. mürşid Kamil'in mürşid Kamil'in muhabbeti rabıtayla çoğalır ve kalbini senin kalbine yakın tuttun mu bir gün tutan iki gün tutan üç gün tutan gördüğüncüğün başlarından çayır çayır yanmaya. Bu yakıcı olan şey onu yakın bilmeyle olur. Efendim onun misalında perdesizdir diyor Mürşid-i Kamil'in <gülüyor> kalbi. Allahu Zülcelal Hazretlerinin füyuzatına perdesiz. Füyuzatı aldın mı mürid daima kalbini, efendisinin kalbiyle dutar kana dutar kana niye dutarsa oranın lepaye çalışmaya başlar müezzinler ya diğer nasıl diyeyim belki galibey muhabbet sebebiyle mürid, tenâfi şeyh olup müşidin cemî ahvali defayı i de, kalbi müride münâkısı olabilir annem hiç durmadan ağlar rahmetlik babam sordu niye ağlayayım sonra bize haber verdi Efendimiz'in rabıtasını yapa yapa açıktan Hacı Esad Efendimiz gelip oturuyor yanıma daşraya e, giderken, giderken ben diyeyim hayal ediyorum hiç gözümden kayıp olmaz fena fişyik oldum mu hiç kayıp edemiyorum Anşer, taşraya giderken kayıp olur kaygatan girefine kayıp olmuş geldi oturdum mu seçaleye geliyor buna diyorlar fena fişyik Şeyh'in muhafifine kalbi fena'ya gitti ama bu fena fişik sebebiyle defayı vahidede, eder. Bir anda kalbi müride defayı vahidede eder. Şeyh'in, mürşidin cemii ahvali, mürşidteki olan cemii halde, ahlakı hamidene defayı vahid de, müridin kalbine münakkis verir. Yani nasıl güneşe aynayı tutunca bir anda hem dahi güneş aynanın içinde yeri verir, kalp. Efendimiz'in huyu, her huyu ona benzer. Doğru söylüyorum, şuna direkt böyle, hangimizin huyu Efendimiz'in hukumuna benzer? Hiç biliriz ki benzemez. Çünkü tutamıyoruz, yapamıyoruz ondan oluyor. Bir daha muhabbet diye iki emri, yani edep ve ihlası müstelzim olur. Yani feyiz gelmeye sebep üç şey dediği ki, birisi ihlas. Her şeyi Allah rızası için yapmaya ikhlas denir, birisi de edep gibi çok edepli, birisi de devilik mürşide muhabbet. Bir mürşide muhabbet yalınız olursa fez gelir. Öteki ikisini mıknatıs gibi o çeker. Zira muhabbet olan kimse mahbubu hakkında edeber-i ad ve ihlasa mübadelet ile gelmiştir. Nitekim şeyün yu'mi ve yusim'u'' denildi. Ee, i̇nsan bir kimseyi severse onun için kulağa sağır olur, müzükür olurmuş. Anlamadım. Anlatırım ben, dereceye göre anlatırım, usul usul. Sevdiğin bir dostun usurunu söylerlerse, gelin şöyle etmiş Mustafa Hanım, hiç duymaz onu. Vallahi billahi zerre kadar yaklaştırmam onu Efendim de şöyle şöyle kusur gördüm, o kulağı sağır, gözü de kır. Ben onu bize imtihan için yaptı, ben de gördüm mü? Ay serseri Yani ne kusurunu görebilir sevdiğini, ne de suçunu duyabilir hiçbir şeyini. Kulağı sağır, gözü kır. Yani kulağı sırf eğiliğini duyar, gözü de sırf eğiliğini görür. Bunun için ihlasla, edep de kendi kendine gelir. O adamı terakkiye sebep olan hal, onda zuhur eder. Yerini okumaya imkanım olmayacak, bazı yerlerden size okuyayım inşallah. Ama edep, rabıta edebi, kemali oldu ki hazineye hayal ki iki gözün ma beynidir. müşir Kamil'in feyiz gelen yeri iki kaşının arası. Vespese ne geldi orayı tutuverdi mi geri verdi içeriyle vesbese. Fatma da Zühran ya Muhammed, ben senin iki kaşının arasına baktım mı, oradan nur geliyor kalbime. Ahir vakitte ümmetlerimde, kutlu cihanlarının burasına baktım mı, böyle nur gelecek. Oradan fışkırılmış, biz kalpten zannediyorduk ki, iki kaşının arasından oradan <gülüyor> akar, ne al akarmış, bütün dünyaya yetecek kadar büyük depoymuş, arş-ı azam gibi genişmiş. El Kalbi Arşul'la, efendimiz geçen bizi şöyle kucakladı dünyanda, diyor şimdi El Kalbi Arşul'la, Kalbim Arşul Rahman, iyi istifade edin diye şöyle sürtüyor. Dünyada gördüğümden dedim, rüyada gördüğüm daha iyi oldu Ya Yani böyle dünyada rüyanda bir veriyorlar. Onların kalbi arş gibi <gülüyor> tarafından pis pışkırıyor, nasıl tutarsan öyle geliyor yani kalbini tuttuğu müddetçe iyice uzatmayalım dilimizden de kitabı çok okuyamayacak mabeynidir iki gözünün mabeyni iki kaşının arasıdır hanımla mürşidin veçi ruhaniyetine içine belki iki gözü mabeynine nazar ehliyesin zira orası menba feyizdir feyiz kaynağı orası Allah'ı ya bu vade mürşide Meyil ve tüvessül ettiğin halde ruhaniyeti mürşidi hazine-i hayalına dahil ve anda hazır ve kalbi ağzına şey en peşe en eder. Mülahaza kılıp sende ve arasından bir tedirik anı aynı hayalından kayıp itmeyesin. O oradan dökülen peyiz içerine kız alıyor. Zaman zaman tutup kendinden kayıp hali zuhur eden kadar kayıp yani kendinden kendini gayb gidecek vaziyete gelir insan, o zaman mürşide dönermiş bazısı. Şahin demiş, bana dönme, ben Allah'a götürüyorum sizi. Rabıta yasaklaşıyor, Allah'a dön de diyorum, dönme. Birisi efendimiz e şey bayır bayılır gibi hal oluyor böyle gayb, o gayb haline, gayb olduğu yere böyle. Öyle ne diyor, korkma, nefesini keser ya, gelmez. Yedi gününe böyle seçerde kalanlar olur bazen böyle basıda atestes ayıkır. Ayıkacak şekilde olmalı diyor Efendimiz. Pek ilerisine girmemeli, ayıkmalı. da böyle şey var kardeşlerim ama biz gafil olduğumuzdan yapamadığımızdan sadece su görmemiş kıraç tarlaya dönmüşük. Yani sularmış böyle rabıtayı çok ister. Efendim şöyle gelmiştir. Aynı hayalından kaybetmeyesiniz. Hatta nefsinden gayb olasın. diyordu bu. Nefsinden gaybın zira kare kalbe nihayet yoktur. mürşid Kamil'in kalbinin derinliğine nihayet yoktur. Onun nihayeti bulunmaz. Yani vesiri ilallah kalpten hasıl olur. Allah'a görmek de kalpten hasıl olur. Onlar Mevla ile hal onların kalbi. Her cemi hukup bu rabıtayla olsa düzül yönünden... Esradır. Yani tarikattan vefayetten çatır çatır gider yani. Her şeyden daha süratlı faydalı rabıtadır. İyi dinleyelim kardeşim. Ben de size vereceğim. Böyle yapacağız inşallah. Zira mahsup zattır. Allah'tır mahsup. ise hemen senin için ile Allah'a vesiledir. Maksadımız sırf rızayı bulmak. Rızaya götürmenin için ancak rabıta götürür. Muhammed'in şöyle hatırladığını hatırlamıyorum şimdi. Sen yani mali şöyle, sen Allah'la ol, Allah'la ol. Eğer Allah'la olamıyorsan, zulüm Allah'la olamıyorsa, Allah'la olan kutlu cihanlarla ol, onlar sizi Allah'a insal etsin, Allah'a kavuştursun. bu mana yani, şeyi manası buyunu. Eğer cemî bu kubbu ile olsa yüzüm yönünden esradır, zira maksus zattır. Rabıta semen senin için seyri ile Allah'a vesiledir. Eğer denirsen ki rabıtaya delil sabit var mıdır? Efendim rabıta için ihtiraz ediyor hocalarına bir delil var mı? Biz deriz ki, evet kitap ve sünnet ve kıyasla delil sabittir. Kıyasla da, sünnet de, de. da. ile ama kitabla sübutu Hak Teala'nın, Estağzubillah, Bismillah ve tegovu ileyh vesile kavli şeyipidir ve tegovu ileyh vesileye tabi olan kullarım Hacı Mustafa Efendi hocam burada diyeyim Habuzali Hoca vardı ya bizim orada geldi dedi ki ak şu rabuta yı koymasalı zav tarikatta. Ne desem Efendi dedi? Ne sen dedi böyle ahmakça konuşun dedi. Hoca çok büyük azametli. Rabuta alınmasa bir adam atamaz insan tarikatta. Bütün tarikatın zirvesi en yükseği rabıtadır. Dedi. Ben sana soruyorum dedi, bir yeri kilimize kazıp, çubuk dikmesen, çıbığa getmesen, bakmasan, kılamasan, Allah, üzüm ver. O dedi ki, müşkidim bana ver demeden, Allah, verdisem bunu dedi. Ne diye, üzümü vermiyor, onu da Allah verecek, feyze Allah verecek. Allah, yaş üzüm ver de yiyelim şurada. Yok, illa bağa gideceksin, keseceksin, şunu oraya mısın? O çıbık, o üzümün diyor e, sebebi, vesilesi, Allah öyle etmiş Feyizin vesilesi de, velakat kerram ne, beni adem çıbığı olan hutbu cihan diyor. Onun çıbığı da o diyor. Ona iyi bakar, ona iyi rabıta eder, onun yolunda yuvarlanırsan o üzümü feyiz, üzümünü feyiz, şerbetini feyiz, nurunu öyle içmiş olacaksın dedi. Yazıklar olsun. Sizin gibi kısa kafalı insanlara ilmi bilmeden böyle hareket ediyorsunuz diye çok ağır söylerler. Kur'an-ı Kerim'de ve tegu ile ilvesiyle kavli şeripidir. Hı. Eğer denilersiniz ki burada vesileden burada trabıtanın gayridir diyen hocalar olsa biz deriz ki mefhumandır, umuma aittir Kur'an-ı Kerim'in şeyi talebi vesileyle emri sabit ol, olduysa rabıta vesailin <gülüyor> efsalıdır. Zira vesile peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yahut naibidir. Bak, ta, estağfirullah. Kur'an-ı Kerim'de de bu. Kul in kuntum Allah fettebi'uni kavli şerifi. Kul de Habibim sen. Benim tarafımdan vekil oldu. Söyle onlara. İn kuntum tuhibbunallaha Allah'a muhabbet ediyorum iddiasında bulunanlara. De ki vebtegu febte ıı فَتَّبِعُونِي Bana tabi olursanız Allah size muhabbet eder, yoksa size muhabbet etmez, siz Yahudi aslanı olarak kalırsınız. <gülüyor> Onlar öyle oldular. Yani Peygamber'e hacet yok İsa bizim Peygamberimiz dediler. Çünkü yani Allah'ımız diyorlardı, şimdi anladı. Bütün dünya ilm karma karış olduğundan, Fırfasılâ'nın net anadan doğan Allah olmaz dediler. O bir peygamber, o da bir peygamberdi. Buna inandı şimdi, Hristiyanlıkna inandılar. Allah diyemezler. Oraya bizim peygamberimiz ayrı, o peygamber ayrı. Allahu Teala Hazretleri peygamberimiz gelince o peygamberin hokmunu kaldırıverdi. Dedi ki, Eğer Musa benim günümde olsaydı bana ümmet olmaya mecbur idi. diyor. İsa Aleyhisselam gelecek, diyecek ben peygamber olarak gelmedim, Hazreti Peygamber'in ümmeti olarak geldim, diyecek. Nihite Ali Resul, imam olacak, kendi arkasında namaz kılacak. Yok Muhammed Aleyhisselam'ın evladını yovuna düşüp imam olamam ben diyecek İsa Aleyhisselam. Niye diyorsun sen yahu böyle? Lakin peygamberler eftal tabi. Eftal yönünden. Bu bellilerden Demek Devekbul in kullu mutaibbuna allaha mettebi unu. Kavli şerifi kere, rabıtıya işarettir bunlar. Zira ittiba, mehbu'un ruh, veya tahayyülünü iktiza eğer öyle olmasa itibar attılınmazdı. Kabe olunmaz, attılınmazdı. Ama sünnet ile sübutu İmam-ı Bukhari'nin zikrettiği vesile Hazreti Ebbehir Sıddık radıyallahu anh bir gün Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu sellem hazretlerine şikayet ve has bir ruhaniye Ya Muhammed dedi halada bile hayalimden münfek olmuyorsunuz. Ya Muhammed dedi, Aha. şikayet ediyorum. Yani halaya giriyorum, affedersin, saniye tuvalete yine benden kayıp olmuyorum ben şaştım dedi. Hayalımda mümfek olmuyorsunuz diye hikaye, hikayet etmişlerdi. Hazreti Sıddık Ekber, bu sebeple Hazreti Fahri Alem sallallahu zıtlarından gayetle haya ederdi, ben utanırdı. Ama kıyasla sübutu, esaili maksuda bizzat Esayle maksuda muayyen olduğu hasiyetle tayin etmek lab beyindir ancak memnun olan nefis vesayli maksud bizzat kılmaktır lakin hal böyle değildir Münkir ise emrim beynini fark edemezler de onu üçün rabıtaya mahana bulmuşlardır ama müslimin hizmetine gelmek edebi birkaç nevi üzeredir. rabıtaya anladık efendim rabıta eee Halikü Kur'an-ı Kerim'de وَكُنُوا مَا الصَّادِقِينَ صَادِقِينَ لَا بَرَابَرْ emri كَافِ Geliyor Yani صَادِقِينَ kutbu cihanlarmış onlar Yanında oturmanın imkanı yok Yanında otursak işimiz var gücümüz var samanımız var zahramız var çocuklarımız beslenecek imkanı yok samanında da zahranın çıkarken de bahçenin deperken de <gülüyor> daimi evliya vullah ile oldu mu kulletayı boş yerine çalışmazmış mü ben kılavuz havuz, babama diyemedim, utanıyor insan kendi babasına. Ali Ramazan dersine topbaştan danışır. Ben de danışma babacık ağır gelir. konuş için ona danıştırırım. Bazısını ben şöyle düzlerim şüpheli yerine, ona danışır ki ona danışmış. Hı. Evet. Hı. Kılavuz hafızla danıştıyim de, kılavuz dedi ki, kardeşin üç gündür hacı esas efemizi hiç gözünden kaybetme yürürken camiye gider üç günde bütün vücut kendi kendine harekete geçti. Ona dedim havuzla olur mu canım diyor çocuk daha genç oğlum ara sıra yap dedi kalbinle çamesin. Öyle yani işte köydeki hallarım oydu. Kime değerdim o cezbelenirdi böyle. Böyle vaziyetimiz vardı. Şimdi hepsini kaybettik amelin olduk. Ama şu rabitaya çok devam edeceğiz inşallah. Derslerini arkadaşlarım birer ben soracağım. Yine de diyeceğim. Çok şükür pangadan yiyeyim. Ne daha tatsızlık var. Başka bir şey değil. Şimdi sorayı bitirdik de Mürşi'nin hizmetine gelmek edebi birkaç nevi özellik. <gülüyor> Evvelkisi abdestli olmalı. İkincisi, cemi-i zünüp ve kusuruna, kusurundan, gafletinden 15 kere yahut 25 beş kere istiğfar etmektir. Üçüncü, Fatiha ve İhlas-ı Şerif tıraat, mürşidin ruhaniyetine ihtiha eylemeli. Ve bütün mürşidi kamilin ruhaniyetine ihtiha eylem Rabbim et, Bir ihbanın yanını Mevla rızası için ziyarete gitsen bunları abdestli olmalı, istiğfar okumalı, üç iklas bir Fatiha ile ruhaniyete göndermeli, öyle gitmeli. Feyz, bir ihvanında gelir bir iznillah insana. Bu üç şey, kabla şuruyodur. Daha gitmeden, yola çıkmadan bu üç şey yapılması lazım. Efendim yeniden tekrarlıyor neymiş? Birincisi, abdestli olmak. İkincisi, cem'i zünüp ve kusurundan ve gafletinden 15-25 defa istiğfar etmeli istiğfar etmeli. Üçüncü, bir fatiha, üç hılaz-ı şerifi rahatla mürşidin ruhatına ihtiya Bu Üç böyle bitti. Bu üç şey şuru en evvel olmalı. Aynı meşide bir ecel istifaza kalbini mürşidin kalbine tamam rapt eyleye. Değerlime vardığı kutlu cihan ise yolda kalbini mürşidin kalbine rahat ile bağlayay. Hiç başka havadır gelmemenin için Lakin, ihlas ve muhabbet ve çözere. Gayet ihlas. Parı <gülüyor> gibi. Belki mürşidin ruhaniyeti, kendisiyle ruhaniyeti beraber de olursa, nazarında olduğunu cezim ve irfan iyleye. Yani şey müşkidin ruhaniyet seninle beraber İstanbul'dan buraya mı geliyorsun? Yok. Onun indinde bütün dünya bir tabak kadar kalıyor. Sen nereye gitsen o tabağın içine dönüyorsun. Gözünün önünde. Bunların hikayesi var ya çekmeyeceğim lüzum yok. Şeyimizi pantolosu hikayelerle doldurmayalım. Esaslar alalım. Zira ruhaniyet için hicab, Ruhaniyet için perde, baid, uzaklık, grup, yakınlık. Madde, dünyevi bir şey, müddet yoktur. Onların gözü açılmış, vallahi diyor Emir Bey, geçen konuşuyordu şeyde, İstanbul'da, vallahi diyor, ihvanlardan birçok ihvan diyor, Efendimizin içinde görmüş, ayrı ayrı teveccüh buyurduğunu yıkılmışlar hep. Vallahi diyor, o saatte Efendimiz uyku dair diyor. Uyku da böyle yaparsa, uyanın sana ne yapıyor diyor. Onların uykusuna mani değerliymiş şey yani, onların uykusuna olmaz. Her halda beraber, ile beraber. Biz buna hiç çok şeyler hatırında doldurmayacağız onları. Binaenaleyh ruhaniyetin huzuru, huzuru kalp ile beraberdir. Kalpten e, çıkarmadığımı kalbimde hiç kalbin içinde efendi var gibi durur yadır. Zira ruhaniyet lemal basardan esradır. Şimşek çakmadan daha yakındır. Belki, mürid-i makbuldan yakza <gülüyor> de menem halinde, uyku ve uyanık halinde müritten ruhaniyet mücid ebediyen olmaz, ebediyen ayrılmaz. <gülüyor> Doğru. Çok anlaşıldı bu iş. Dokuyamadım, ün ettim ya. Ve mürşid, e, maksuda vesile olduğu sebepten Allah'a kavuşmaya vesile olduğunun sebebiyle yürüt mülkülünü Yani gözünü açıp yumacak kadar mürşidini kayıp itmeyecek ve mürşid seni tırpatul ayın unuttuğu yok diyor. Gelme yani sen onu olursan. <gülüyor> kayıp mürid olamaz onu. işte bu pek zor kardeşim. Bir mürid mürşidini tırpatul ayın